Kavramları Hazırlayan ve sunan Ahmet Kalkan. Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselamu ala resulillah. Sevgili dinleyicilerim. Bayramı noktaladığımız e, şu günde... Ben bayramları değerlendiren, en azından bundan sonraki bayramlarla geçirdiğimiz bayramlar arasında daha güzel bir değerlendirme yapabilmek ve birkaç gündür teneffüs ettiğimiz o havanın Kuran'i bir kavram olarak nasıl değerlendirilmesi gerektiğini yer yer hatırlatma, yer yer bazı mesajları ...verme yönüyle... ...gündeme getirmeye çalışacağım. Bayram kelimesi... ...Türkçeye... ...Farsçadan girmiş. Dezram kelimesinin... ...hem ses uyumuna girmesi... ...hem de biraz değişik... ...şekilde Türkçeleşmesiyle... ...oluşmuş bir kelime. Sevinç günü anlamına geliyor aslı. Arapçası... ...Eğit kelimesi. Eğit... İade kelimesinin de türediği, ayın ye ve daldan ibaret e, bir türevi var. Dolayısıyla bir defa geldiği halde sonradan tekrar edilen, gittiği halde tekrar gelecek olan iade e, hakkı bulunan manalarına geliyor. Hepimizin hayatında zaten... Nice bayramlar olmuştur. Biri bitmiş, diğer bayram gelmiştir. Dolayısıyla bittiği halde bitmenin getirdiği bir üzüntü duyulmasın. Bir dahası gelecek diye olumlu bir mesajı içeren bir ifade e, ait kelimesi. Müslüman için esas bayram dünya ölçüleri içerisinde basit sevinçlerimizin e, ortaya konulacağı, kısmen huzur duyacağımız, neşeleneceğimiz ortamlardan öte, hiçbir gözün görmediği, hiçbir hayalin ulaşmadığı, bitmez tükenmez, her saniyesinin ayrı bir zevk ve huzur özelliğiyle, Allah'ın ödül olarak verdiği cennet hayatıdır. Müslüman, Zaten belirli bir zamana, belirli bir yaşa geldiği zaman bayramların da birer oyundan eğlenceden tümüyle gönlünü huzura, mutluluğa yöneltemeyecek bazı farklılıklarla diğer günlerden daha olumlu kabul ettiği e, ama hiç yok, hiç değilse işte eski bayramlarda daha güzellikler vardı diye nostaljik takılarak şimdi yaşadığı bayramların çok da bayram gibi olmadığını değerlendirecek bir durumdadır. Çünkü dünyevi hayatın ne kadar olumlu değerlendirilmiş sevinç, neşe ve mutlulukla yaşanmış olursa olsun, cennetten farkı vardır. Eksik tarafı vardır. Zayıf tarafı vardır. Dünya ve dünyanın içindeki her nimetin bedeli olduğu gibi fenası söz konusudur. Yok olması vardır. Ve belirli acılara da yerini terk eder. Dünyadaki her türlü nimetler için bu tür özellikleri sayabiliriz. Çok güzel yemek yediğinizi düşünün. O yemeğin bir bedeli olacaktır. Yemekten sonra belirli bir sıkıntısı, zorluğu bulunacaktır. Hele nimetteki dozu kaçırırsanız, fazlaca o nimete dalar, midenize fazlaca nimetleri ulaştırırsanız, onun sıkıntıları, rahatsızlıkları olacaktır ve o nimetin tadı kısa bir zaman sonra geçecektir, kaybolacak. Bayramlar içinde benzer değerlendirme yapabiliriz. İşte tükenmeyen hazine olarak, mutluluğun her yönüyle insanı kuşatan, dünyada bir eşi benzeri olmayacak, kemmiyette ve keyfiyetteki Allah'ın nimetlerinin ahirette sadece müminler için, iman ettiğim sözünde dost doğru olduğunu hayatıyla gösteren, ...insanlar için verileceğini, müminin esas bayramının sonu gelmeyecek şekilde öteki dünyada olduğunu değerlendirmeden bayram konusuna giriş yapmak doğru olmaz diye düşünüyorum. Bunlar ne kadar Müslümanca değerlendirilebilir, bayram şuurunu Allah'a yaklaşmayla birlikte e, hayatımıza yansıtabilirsek... Cennetteki o bayramın minyatürünü de olsa küçük bir yansımasını da olsa anlayabilmemiz dünyada e, küçük e, sembolik mecazi anlamda bir bayramın ve cennetin oluşabilmesi açısından hayatımızı e, ne yöne doğru sevk etmemiz gerektiğiyle alakalı çıkarımlar yapabileceğimiz hususlardır. Evet, bayramlar neşe ve sevinç günleridir. İslam, kendi toplumunu huzur ve sevincin zirvelerine tırmandıran, kendine has özel günler tespit etmiş ve tüm bağlılarını bu günlerde birbirleriyle kaynaştırmıştır. İslam dini her şeyde olduğu gibi bayram konusunda da orta yolu seçmiştir. Dejenere olmuş toplumlarda görülen, bayram enflasyonu da, insan fıtratına, doyasına aykırı bayramsızlık da, fıtrat ve denge dini olan İslam'da doğru görülmemiştir. Aşırılık kabul edilmiştir. Her toplumun kendi inancına göre, kendine has bayramları olduğu gibi, Medine İslam Devleti'nin kuruluşundan bugüne kadar bütün İslam aleminde de kutlanan bu ümmetin iki bayramı vardır. Birisi Ramazan, diğeri Kurban Bayramı. Bayramları çoğaltmak da, bu bayramları kabul etmemek de İslam'a uygun yaklaşımlar değildir. Deliye her gün bayram derler ya, bayramı diğer günlerden ayırt edemeyen, her günü bayram çılgınlığı, neşesi ile sürdüren bir anlayış, tabii ki kulluğa taban tabana zıt olacaktır. Hüzündeki, çiledeki, Allah yolunda çekilen sıkıntı ve zahmetlerdeki, hatta hastalık ve zorluklardaki bereketi, güzelliği İslam insanına göstermek ister. Zaten olgunluğun da, yani kemalin de, Allah nazarında seviye kat etmenin de yolu, hayatı anlamlı kılacak, ciddi manada çabalar sarf ettirecek bir dava doğrultusunda, davaların en doğrusu, en güzeli olan Allah'ın dinini yaşamak ve topluma hakim kılma uğrunda zorluklara katlanmanın güzelliğini İslam, insanına ulaştırır. İşte bu zorluklara katlanmak içinde bir huzuru da getirecektir. Ama ahiret açısından bitmeyen, tükenmeyen bayramlara sebep olacaktır. İslami kardeşliğin dayanışma ve huzurun perçinlendirdiği bu bayram dediğimiz mübarek günler Müslümanların huzur, saadet, Dostlarla dayanışma, en büyük dost olan Allah'a yakınlaşma günleridir. Hz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman gördü ki Medinelilerin iki bayramı var. Onlar kendilerine göre kurtuluş günü kabul ettikleri, tarihsel bazı önemli günleri bayram şeklinde yad ettiklerini gördü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'lilerin bu bayramlarında onların eğlencesine, oyunlar oynamasına, o günleri kutlamasına şahit oldu. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Allahü Teala size kutladığınız bu iki bayrama bedel olarak bunları iptal etmiş, bunlardan daha hayırlısını Ramazan bayramıyla kurban bayramını ihsan etmiştir. ...lütuf olarak vermiştir, buyur, buyurmuştur. Bu hadisi Ebu Davud, Nese'i, Ahmed İbni Hanbel gibi... E, ...sahih hadis kitaplarımız rivayet ederler. Dolayısıyla bu peygamberi tavırdan, bu hadisten yola çıkarak... ...bir Müslüman bu iki bayramın dışında, Ramazan ve kurbanın dışında... ...başka bir bayramı kabul etmesi İslam'ın anlayışına, ruhuna... Uygun değildir. Müslümanlar için peygamberi ölçüler içerisinde bu iki bayram söz konusudur. Ramazan bayramı oruçla, nafile namazlarla, infak ve ikramlarla Allah'a yaklaşan, insanları birbirleriyle kaynaştıran, sosyal dayanışma içerisinde zenginin, fakirin haliyle hallendiği en azından gündüzleri zenginin de fakirin yaşadığı açlığı yaşayarak onların derdiyle dertlendiği bir ortamın sonucunda hak edilen ilahi bir armağandır. Bunların ötesinde Ramazan'la oruç tutarak takva eğitiminden geçen, nafile ibadetlerle içinde bulunduğu topluma, insanlara fazladan katkı, ikram ve zekat, fıtra ve benzeri yardımlarıyla Allah'a ibadette diğer zamanlardan çok daha mesafe kadet eden insanın bu ibadetlerinin karşılığı olarak ahiretteki cennetin küçük bir avansı şeklinde bayram yapmaya Allah tarafından müsaade edilmiş, hatta bayram yapması teşvik ve tavsiye edilmiştir. Yani Ramazan'daki kulluk okulunun diploma törenidir bayramlar. Allahu Ekber, Allahu Ekber şeklinde, Yüksek sesle getirilen bayram öncesi ve bayram namazı sonrası tekbirler de bu coşkunun, bu sevincin dış alemle, Allah'ın insan dışında yarattığı varlıklarla bayramın paylaşıldığı, onlarla kardeş olunduğu, coşkunun onlara da yansıtıldığı, özellikler olarak değerlendirilebilir. Bilirsiniz ki Ramazan ve Kurban Bayramı'nda Allah'ın adı daha bir coşku ile hatta sloganlaşan koro halinde camide ve cami dışında Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahu Wallahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahi'l-Hamd ifadesiyle Allah'ın en büyük olduğu övgü ve şükürlerin ona yönelmesi gerektiği, başkalarının başkalarını yücelttiği, önemsediği bir durumda, Müslüman'ın her şeyden daha fazla Allah'ı ön plana çıkartıp, ona yaklaşmak istediği, onun dışında hiçbir şeyin, Onunla mukayese edilecek önemi büyüklüğünün olmadığı, onun dışında bir tanrının ilahın mutlak otorite, mutlak sevgi, mutlak itaat ölçüleriyle yönelilecek bir başkasının bulunmadığını ilan etmenin açtığı kapıyla aralanacak bir özellik ve güzelliktir bayram. Yani bayramlar Allah'la bağın kuvvetlendiği ibadetin sonrasında olduğu gibi aynı zamanda Allah'la irtibat kurularak bayramın değerlendirilebileceği bir yaklaşım da ortaya koyar. Bu tekbirler, Allahu Ekber ifadeleri... Sadece namazlardaki ve namaz sonralarındaki başka zamanda söylenilen tekbirlerden daha fazla ve daha aksiyoner, daha topluma ve tabiata yansıtılacak şekilde ulaştırılması, benzetme yerindeyse yaratıcıyla bir bayramlaşmadır. Ona şükrün, tazimin, onu yüceltmenin, ona kulluk bilincinin, arz edilmesi onunla bayramın tebrikleşilmesi şeklinde algılanabilir. Nasıl namaz Allah'la bir randevu ise nasıl namaz Allah'a yükselten bir miraç özelliği Allah'la konuşma Allah'ın muhatabı olma durumuna gitme ise ekstra tekbirlerle bayramlar Allah'la ilişkinin Allah'a karşı sevgi, saygı ve kulluk arz edilmesinin, Allah'a tazimi direkt olarak ifade etmenin birer göstergeleri olarak da düşünülebilir. Bayramlar namazdan sonra başlanılır. Namazsız bir hayatın, ...bayram yapma hakkı yoktur... ...mesajı vardır bunda. Namazdan... ...Allah'la bu güzel randevudan sonra... ...insanlar arası bayram başlar. Önce aile... ...sonra akrabalar... ...ve daha sonra bütün Müslümanlar... ...birbirleriyle bayramlaşıyor... ...bayramlaşır. Gerçi bu bütün Müslümanlar değil... ...bütün mahalle bile değil... ...bütün sülale ile... ...bütün akrabalar ile... ...günümüzde ne kadar bayramlaşılıyor, insanlar arası ilişkiler ne kadar bayramda bile sıcak ve samimi özelliklere çıkabiliyor, orası ayrı bir konu ve ayrı bir problem. Bayramda bile ne kadar bayram yapma hakkına ve liyakatına ulaşabiliyoruz, onun hem global anlamda memleket ve dünya ahvali noktasında insanlığın ve Müslümanların içinde bulunduğu acınacak haller içerisinde, hem de bireyler olarak bizim gerçek bayramları hak edecek, ahiretimizi tümüyle bayram haline getirecek kullukla, takva ve Allah'a yakınlaşmayla aramızın ne kadar olumlu olup olmadığının, değerlendirildiğinde bizi ister istemez bayram hüznü gibi buruk bir acı veya acının içerisinde bir bayram ya da bayramın içerisinde üzülecek mahzun olacak durumlar keşmekeş içerisinde karmaşa içerisinde oluyor. Zaten ...bu bayramların da ne kadar... ...bayram zevki verip vermediği... ...bayrama liyakat... ...noktasında... E, ...problemlerin de... ...Müslümanların... ...hayatının bir yansıması olduğunu... ...düşünebiliriz. Müslüman... ...ne kadar Müslümanca... ...dos doğru istikamet... ...çizgisinde bir hayat yaşıyor... ...namazından sonra... Allah'a camide veya namazda yönelen bir kimse ondan sonraki işinde, tavrında ne kadar başka ilahların, başka türlü Allah'ın yasakladığı yönlendirmesine muhatap oluyor, bunu bir değerlendirmesi lazım. Yani her şeyimiz Müslümanca güzellikte yaşanmadığı için böyle bir yaşayışın, Bayramı da bayrama has güzellikler ve huzur dolu coşkular içerisinde kutlanılmasının zaten mümkün olmadığını e, değerlendirmek zor olmasa gerektir. Evet, insanlar birbirleriyle bayramlaşırken sesli tekbirler şeklindeki sloganlar da tabiattaki diğer varlıklarla bir bayramlaşma, onlarla selamlaşma, onlarla kucaklaşma, onlarla aynı Rabb'in, aynı nimetlerine muhatap olduğumuzu, onların da bizler gibi Müslüman, Allah'ın kurallarına tesyan etmemek yönüyle, e, cezalandırılmayı hak etmeyecek, görevlerini ifa eden, teslim olmuş, Allah'a kulluk yapan varlıklar olarak değerlendirmek, onlarla, kardeşlik ve uyum içerisinde olma gayretini pekiştirecek ve mukayesemizi daha doğru noktaya götürebilecektir. Evet sevgili dinleyicilerim, demek istiyorum ki namazsız, ibadetsiz bayram olmaz. Bayrama, namaza katılmayan insanların ...bayram yapma hakkına sahip olmaları söz konusu değildir. Zaten bayram namazına gitmeyen ya da bayramı hak etmek için Allah'a kullukla daha yaklaşma gayretinde bulunmayan... ...söz gelimi Ramazan'da oruç tutmayan insanlar Ramazan bayramı kutlamıyorlar. Onlar birer tatil, birer eğlence... Ve bayram olarak kutluyor, kutluyorlarsa, şeker bayramı kutluyorlar. Kurbandaysa et bayramı kutluyorlar. Ya da bir eğlenceye, Allah'a isyana da açık olan bir e, faşing gibi, festival gibi değerlendiriyorlar. Müslümanların Allah'a yaklaşma ve cennetin e, küçük bir minyatürü olan bayramları onlar o şekilde değerlendiriyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'nin ve Müslim'in beraberce rivayet ettikleri e, sahih hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Bu günümüzde yani bayramlarda yapacağımız ilk şey namaz kılmaktır diyor. Bayramın namazla başlaması, namaz şuuruyla devam etmesi, Allah'a ibadet kavramından dışına ...taşmaması için Efendimiz bayramın namazla başlayacağını ifade ediyor. Zaten Müslümanlar da bayramı namazdan önce bayramlaşarak kesinlikle başlatmazlar. Bayramlar Allah'a yakınlık ve kulluk zamanlarıdır. Her iki bayramda bayram namazı kılınmadan tekrar edeyim bayram yapılması, bayramın başlatılması... ...hiçbir ülkede söz konusu olmaz. Kurban bayramı biliyorsunuz... ...Müslümanların önemli ve gücü yeten kesimi... ...Allah'ın evi kabul edilecek... ...Mescidi Haram ve çevresinde değerlendirilir, kutlanılır. Yani hacca giden milyonlarca Müslümanlar... ...haçta önce şeytan taşlarlar... ...sonra bayrama başlarlar. Şeytanı taşlamadan bayrama başlamaları hacıların mümkün değildir. Din böyle bir sıralamayı emreder. Demek ki şeytanı mağlup etmeden şeytanlara taş atmadan haçtaki mümin ve haçtaki mümini örnek alan kendi bulunduğu yerde gönülleri haçta Kabe'de Allah'a kıble ile her gün orada olan insanların değerlendirmesi gereken esasıdır. Bayramın ilanı çokça ve yüksek sesli tekbirlerle olur. Allah'ın en büyük olduğu, onun dışındaki şeylerin ise çok da önemli olmadığı dosta düşmana ilan edilir. Dolayısıyla bayramlar aynı zamanda başka insanlara tebliğdir, mesaj sunmaktır, Allah'a davet çağrısıdır, Allah'ın en büyük olduğu, başka şeylerin de hiç de büyük olmadığının ilan edilmesi hem insanın kendi kendine hem de çevresindeki insanlara duyuru yaptığı günlerdir bayramlar. Bu bayram yine hadis-i şerif ifadesine göre aynı zamanda yeme içme ve Allah'a zikretme günleridir. Allah'ı zikretmeden sadece yeme içme ve benzeri eğlencelerle değerlendirilen bayram peygamberin kutladığı bayram değil, İslam'ın tavsiye ettiği bayram değil, yılbaşılar, festivaller, faşinklerle, Allah'a isyanı bayram zanneden ya da bayramı Allah'a isyan etme günleri, çılgınca günaha girme fırsatları olarak zanneden batıl ve batılı insanların o zihniyetteki yaklaşımların ürünü olsa gerektir. Secdelerle iç dünyamız bayrama kavuşur öncelikle. Sevincin en yüksek doza çıktığı bayram günlerinde ölüm ve ölüler de unutulmaz. Diğer alemde yaşayan akrabalarla da bayramlaşılır. Yahya Kemal'e sormuşlar İstanbul'un nüfusu kaç diye Yahya Kemal'in yaşadığı dönemler İstanbul'un nüfusu 1-2 milyon ancak ettiği halde cevap vermiş 30 milyon. Ya alay mı ediyorsun bizimle? Türkiye'nin nüfusu ancak o kadar eder. İstanbul'un nüfusu hiç 30 milyon mu olur? Diye sorduklarında tekrar Yahya Kemal şöyle demiş. Biz yerin altını yerin üstünden farklı görmeyiz. Biz ölülerimizi de dışlamadan sahip çıkarız. Onlarla bağımızı koparmayız. İstanbul'un nüfusu İstanbul'un altında yaşayanlarla birlikte... Yaklaşık 30 milyondur dedim. Dolayısıyla kimi hayat süren insanlar vardır ki toprağın altındaki insanlardan daha ölü, kimi de Allah yolunun şahidi ve şehidi olarak ölü zannedilen, toprak altına gire giren insanların, bizim bilmediğimiz çok güzel bir hayat süren, ölü denilmemesi gereken insanlar olduğunu da düşünebiliriz. İşte bayramlar aynı zamanda ölümlülüğü, ölümü hatırlatmalı, ölülerin bayramı da tebrik edilerek kalplerimizin ölmemesi, dirileşmesi, ahirete hazır olarak bugün yeraltıyla bayramlaştığımız yere yarın biz de Gideceğiz, oradaki yerimizi gözümüzün önünden geçirelim diye hatırlanacağı bir mesaj günleridir aynı zamanda. Bayramlar Sıla-i Rahm'in icra edilmesi şeklinde yaşayan dostlarla beraberlik olduğu gibi hayattakilerle ölüler arasında da bir köprüdür, bir geçittir, bir iletişimdir. Onlara dualarımızı yollarız en azından. Tebrik mesajı gönderir gibi, onlarla bir diyaloga gireriz. Böylece Müslüman olarak sevincimize tatlı bir hüzün ve ölüm ötesi güzel duyarlılıklar katılacak ve kafirler gibi vur patlasın, çal oynasın şeklinde ölüm bilinci, ahiret şuuru, ve Allah'a kulluk yaklaşımının güzelleştirdiği bir bayramla bayramı içselleştirecek ve Müslümanca güzellikler katacağız. Bayram günlerimizde boğazımıza dizilen acı bir soru şöyle bir hayali veya zihinsel cevabı istenen bir problem olabilir. Kafirlerin emrinde ve onların oyuncağı konumunda çeşitli zulümlere muhatap, zillet içinde yaşayan, oyuna getirilen, üzerinde nice oyunlar oynanan dünya coğrafyasındaki günümüzün Müslümanları nasıl sevinip bayram yapsınlar. Bayram yapmaya hakları var mıdır? Allah'a isyan edilen nice günlerin bayram kabul edildiği veya Müslümanların bayramlarının Allah'a isyana da sirayet ettirildiği bayram ruhunu tümüyle katledemeyecek kanalım kanalizasyon yapısındaki kanalların bayramını içini boşaltıp Allah'a kulluktan çıkartıp Allah'a isyan edilen günahlara kapılar açıldığı günlerin çoluk çocuk hepimize dayatıldığı özelliklerde Müslümanlar ne kadar sevinebilirler, ne kadar bayram havası içerisinde bulunabilirler. 35 kendini bilmez insanın alet olarak ve kesinlikle İsrail ve Amerika gibi dış güçlerin ciddi manada parmağının bulunduğu Türkiye'deki terör olaylarının ve dünya çapındaki Filistin'de icra edilen Büyük terörün Irak'ta, Afganistan'da aylardır ve hala devam eden savaş ve savaş sonrasındaki ciddi manada fesat ve terörün değerlendirilemediği kafirleri terörist ilan etmek yerine onların Yavuz Hırsız şeklinde İslami terör gibi bir Müslümana küfür ifadesi olarak yetip artacak bir Müslümanın kesinlikle ağzına alamayacağı yaftalarla bütün Müslümanların bayramlarının kursaklarında bırakıldığı zaman dilimlerinde ailevi boyutta iş hayatında sosyal ve siyasal hayatta Müslümanların hak ettiği güzel ortamların bulunmadığı dolayısıyla yarınki hayatlarının da gerçek bayramlar olan cennete doğru gidip gitmediğinin sorgulanacağı günlerin ne kadar gönülden bir bayram coşkusuyla değerlendirilebileceğini bilmem bayramda siz de e, zihninizde bu tür sorular ve cevap bulmakta zorlanmaları yaşadınız ve bu sıkıntılara çözüm için bazı bireysel de olsa plan ve programlar yapabildiniz mi? Evet, Müslüman için esas bayram, gerçek bayram, İslam'ın her şeyimize, bireysel, sosyal ve siyasal hayatımıza hakim olmasıyla, Allah'a hakkıyla kulluk sergilememizle ortaya çıkacaktır. Dünyadaki gerçek bayramlar ancak Müslüman'ın hakkın tüm hükümlerine itaat ettiği, boyun eğdiği, hakkın hakim olduğu günler ve özellikler olabilecektir. Bayramlar Allah'a kulluğun neticesi, Allah'a yaklaşmanın sembolleridir dedik. Esas bayram tağutların cehenneme çevirdiği, terörize ettiği ve suçu da Müslümanlara yamadığı şu dünyayı cennete benzettiğimiz, cenneti hak ettiğimiz, saadeti asrımıza taşıyıp ikinci bir asrı saadet oluşturduğumuz gün olacaktır cennetimiz ve bayramımız. Bayram bir liyakattir, bir hak etmektir. Kazançlara bayram, kayıplara matem yapılır. Kur'an'ın tüm özellikleriyle hayata yansıması gereken tüm hükümleriyle mahkum edildiği, dünyanın da zindana döndürüldüğü, Müslümanlara da İslam'ı yaşamaları binbir hileli ve yönlendirici tavırlarla müsaade edilmediği bir zamanda bayram yapmaya Müslümanların ne kadar hakkı olduğunu da düşünmek durumundayız. Medine İslam devleti kurulmazdan önce Mekke'de, Habeşistan'da yaşayan Müslümanların Bilmem bilir misiniz? Bayramları yoktu. Onlar hiç bayram kutlamıyorlardı. Bayram ancak Medine ile birlikte İslam'ın hayata hakim olmasıyla birlikte Müslümanlara ihsan edildi. Medinesi olmayan Müslümanların da bayram yapmaya bayrama hak ve liyakat kesbetmeye ne kadar e, hakları e, ve alacakları vardır diye düşünmemiz gerekir. Bugün küfrün egemenliği altında yaşayan, Müslümanca yaşama hakkını elde edemeyen, müstazaf, mazlum insanların, Müslümanların bayram yapıp sevinmeye ne kadar hakkı olup olmadığını Düşünmemiz gereken Ortamlardır bayram günleri Bayramlar Allah'a kulluğun neticesidir demiştik Tüm vücuduna Ve nefsinin arzularına oruç tutturan Ve kendini Allah'a adayıp Nefsini ve sevdiklerini Kurban edebilenlere Allah'ın birer lütfudur Ramazan ve kurban bayramları Bu anlayıştan uzak yaşayanlar Olsa olsa Şeker ve et bayramı kutlarlar Eğlence ve tatil olarak e, bu günleri değerlendirirler. İnsanlarla kaynaşmak ve kucaklaşmak yerine insanlardan kaçmak tatil bölgelerinde, kış ise kayak yaparak karlı yerlerde, bahar ve yaz ise plajlarda, deniz kenarlarında eğlence ve dinlence yaparlar. Bayramlar aslında... Bu şekilde sadece sevinç günü, sadece eğlence ve dinlence günü değildir. Aynı zamanda şükür, zikir, diğer müminleri hatırlama, muhasebe yapma, plan ve programlarını en azından bir diğer bayrama kadar değerlendirme ve ondan öncesini gözden geçirme, yine derlenip toparlanma günüdür. Dünya Müslümanları son bayramdan bu bayrama kadar... Hangi mesafeler katetti, hangi aşamalardan geçti, kafirlerin ne tür hile ve tuzakları olduğu bunları değerlendirme zamanlarıdır. Gönül arzu ederdi ki bayrama İslam aleminin gülen yüzüyle, Müslümanların bayrama hak eden yaklaşımıyla girelim ve sevinip bayram yapmaya hak kazanalım ama bütün bunları bize zehir eden, İslam düşmanı bilinçli ve bilinçsiz insanların hile ve zulümleri, bayramları da yer yer mateme dönüştürebilmektedir. Bütün bunlarla birlikte unutmamalıyız ki her çeşit aşırılık dinimizde yasaklanmıştır. Allah'ın Müslümanlara ihsan ettiği bayramları kabul etmemek, bu günleri matem günü şeklinde değerlendirmek, o günleri... Bayram günlerini diğer günlerden farksız görmek dinin tasvip edeceği bir husus da değildir. Bayramı çılgınca eğlenip Allah'a isyan ederek geçirmek nasıl bayram ruhunu katlederse yok ederse Allah'ın bayram yapmamızı istediği bu güzel günleri de kabul etmemek bunları bayram olarak değerlendirmemek de bir isyandır. Bir hediye ve ikramı Allah'ın lütfunu kabullenmemek demektir. Allah'ın Resulü Peygamberimiz Efendimiz şöyle buyurur. Buhari'nin ve Müslümin rivayet ettiği bir hadiste. Ey Ebu Bekir her toplumun kendi inancına göre bayramı, kutsal günleri, tarihi günleri yad ettiği önemli günleri, bayramları vardır. Bu Ramazan ve kurban bayramıysa bizim bayramımızdır der. Dolayısıyla bu günleri Bayram kabul etmek, Müslümanlara bayram şuuruyla ilgili kapıların açılması kaydıyla terk edilmemesi gereken bir yaklaşımdır. Bu bayramların neşe ve sevinç günleri olduğunu da yine Peygamberimiz Buhari ve Müslüm'ün e, rivayet ettiği hadiste çok net bir şekilde ifade eder. O yüzden başka günlerde oruç tutmak sevap iken bayram günlerinde, ...bayramı tanımayıp... ...bugünlerde oruç tutmak... ...sevap yerine günaha girmektir. Bayramlarda... ...sevinçli olduğunu açıkça ortaya koymak... ...dinin prensiplerinden... ...ve Müslümanların geleneklerindendir. bir teviye akıp giden... ...sosyal hayatın... ...monotonluğu bayramlarla... ...kırılacak, akraba, eş... ...dostlar ziyaret edilecek... ...fakirler hatırlanacak ve sevindirilecek... ...yetimler, dullar başları okşanacak veya yardım edilecek, küsler barıştırılacak, Allah'a daha fazla yönelinecek, iltica edilecek, dualar edilecek, yeniden yenilenme ve bilinçlenme günü olarak değerlendirilme yolları aranacaktır bayramlarda. Bayramlar yine yenilip yedirildiği, içilip içirildiği ikram günleridir aynı zamanda. Ve Müslüman e, insanlar, en azından bayramlarda ikramı misafire ikram etmeyi, ihsan etmeyi, e, onun ağzını tatlandırmayı, çocukları sevindirmeyi e, hala unutmadıkları, ihmal etmedikleri İslami bir örf ve edep olarak değerlendirirler. Akraba ve eş dost ile beraberce bugünün mutluluğunu paylaşırlar, çocuklarıyla daha bir sıcak ilişkiye girerler. Bunun içinde bayramlarda oruç tutulmaz. Peygamberimiz Buhari'nin rivayet ettiği hadiste bunu yasaklamıştır. Fakat bayramlar yukarıda belirtilen hedeflerinden saptırılmamalı. Allah'a yaklaşma, Allah'a kulluk bilincinden koparılmamalıdır. Zira bayramlar sadece yemek içmek, tatil yapmaktan ibaret değil. Allah'a yaklaşma günleridir demiştim. Bu gerçeği göz ardı edip Sosyal hayatını düzenleyen, aradaki uçumları, uçurumları kaldıran, böyle bayramlarda tatil bahanesiyle toplumdan kaçarak e, gezme, eğlence yerlerine, lüks otellerde vakit öldüren insanlar her şeyden önce bu bayramların fazilet ve sevabından mahrum kalırlar, bu bayramlardaki dirilişten mahrum olurlar. Diğer taraftan bu bayramlar İslam'ın vakar ve şahsiyetini, olgunluk ve yüceliğini gösteren kurumlardır. Bu gerçeği görmek için e, televizyonlardan filan izlediğiniz Güney Amerika karnavallarıyla Avrupa faşinklerini, eh bir ay sonra yaklaşan gelecek olan yılbaşı ve Noel yortularını, bayramlarını, İslam'ın bayramlarıyla karşılaştırmak yeterli olacaktır. İslami bayramlar, arkasında tatlı hatıralar, yetim ve kimselerle fakirlerin mutluluk gözyaşlarını ...dualarını bırakırken... ...yukarıda saydığımız... ...diğer toplumların bayramlarıysa... ...ya da dinden soyutlanan... ...eğlence halindeki kutlanan... ...bayram zannedilen günlerse... ...arkalarında sadece... ...sefalet... ...içki kokusu... ...yollarda metrelerle ölçülen... ...eğlenceden arta kalan pislik ve çöp... ...hepsinden de vahşisi... ...içki ve alkolün sebep olduğu... ...nice ıstıraplar ait belaları, problemler ve eyvah denilecek hususlar, ölüler bırakmaktadır. Dolayısıyla bayramların arkasında bıraktığı şeylerden yola çıkarak, İslam'ın bayramlarıyla diğer bayram zannedilen günlerin arasındaki büyük mesafeyi, cennetle cehennem arasındaki mesafeyi değerlendirmek, Kolay olsa gerektir. Evet, bayramlar bizi Allah'tan uzaklaştıran değil, Allah'a yaklaştıran günler olmalıdır. Bu bayramda öyle yapmadıysak, bundan sonraki bayramlarımızı bu şekilde değerlendirmek gerektiğini unutmamalıyız. İnsan Allah'a ne kadar itaat ve ibadetle yaklaşıyorsa, o oranda bayram yapmaya hakkı olur. Bir ay tutulan orucun, işte Ramazanda verilen fıtra ve zekatların, teravih gibi ekstra namazların, yani çeşitli fazla ibadetlerin yapılmasının sonunda Ramazan bayramı gelir. Kurban kesilmesi, yani kurbiyet, yani Allah'a yaklaştıran ibadet ile kurban bayram haline gelir. Allah için fedakarlık gösterilerek, en sevdiğimiz şeyleri Allah yolunda feda edebiliriz ya da canımızdan bile vazgeçebiliriz diye İbrahim ve İsmail Aleyhisselam'ın mesajıyla kurban keserek Allah'a yaklaşılarak kurban bayramı yapılır. Kurban en değerli varlıklarımızı feda edebilmenin sembolüdür. Ramazan da ibadetlerin sevinçle neticeleneceğinin anlaşılmasıdır. Bayram namaz kılarak başladığı gibi fazladan ibadet edilerek, zikirler ve tekbirler getirilerek Allah'la yakınlığın artırıldığı günlerdir demeye çalıştım. Çünkü namazdan, ibadetten, tekbirden, Allah'ı yüceltmekten, ona şükretmek, onun kitabını okuyup onu yaşamaktan kopuk bir bayram anlayışı dinimizde yoktur. Böyle günler Bayram değil, matem günleridir. Allah'tan gafil geçirilen günler, bayram günleri değil. Acınacak, üzülecek, zavallı insanların, bilinçsiz, şuursuz insanların oyun ve eğlenceye kapılıp çocuksu e, şekilde hayatlarını boşa geçiren insanların gafletlerinin ortaya konulmasıdır. Bayram vesilesiyle insanı Allah'a yaklaştırma şöyle dursun, ondan uzaklaştıracak özellikle televizyon gibi, radyo gibi, basın yayın gibi e, medyanın özel eğlence programlarının dinle ve dinin mukaddesatıyla alay etme ve hakaretler yağdırma anlamına gelen programlarını bilmek ve nefret ederek çocuklarımıza da o şekilde bayramların kutlanılmasının doğru olmadığını açıklamak zorundayız. Zira bayram süresince geceli gündüzlü yayına konulan televizyon kanalılaşsiyon pislikleriyle bayramımızı kutlamak adına ruhunu boşaltıp isyanlarla dolduranlar bu iki bayramın e İslam'ın ve Müslümanların bayramı olduğu halde en rezil eğlencelerle hani halk deyimiyle Müslüman mahallesinde Salyangoz satmaya çalışan, bunu adet edinen çevrelerdir, zihniyetlerdir. Çoğu programlara baktığınızda kendinizi bir batılı ülkede bir karnaval ve faşin gösterileri arasında bulursunuz sanki. Yani Müslümanların bayramı, ibadet edilerek namazla başlanan, tekbirle devam edilecek bir bayramı değil, çılgınca eğlenilecek, göbek atılacak, affedersiniz, efendim, e, haramlara gidilecek, eğlenceyi, Ede kadar getirilecek e, yani bayramları şeytanlara yakınlaşma ve Allah'a isyan günlerine çevirenlerle beraber olmak gibi problemlere batar insanımız. O yüzden bayram bu tür e, problemlerin değerlendirilmesini ve ona çözüm için e, plan ve programların yapılmasını da gerektiriyor. Kur'an ve sünnet e, sılayı rahme çok önem verir. Yani akraba taallikata, sülalelerimize, e, kan yolu, yoluyla yakınlık oluşturduğumuz e, akrabalarımızı hatırlamaya, onlarla ilişkiyi, alakayı, bağı yenilemeye, yinelemeye bayram günleri e, çok ciddi bir... E, Performans artıracak özelliklerle gelir. Aslında sadece bayramlarda değil, özellikle anneler, babalar, yakın akrabalar, büyükler sık sık hatırlanmalı, onlar ziyaret edilmeli, onlara yakınlık gösterilmelidir. Ama bayramlarda bile artık ziyaret etmeler, telefon veya mektupla, kartlarla bayramlaşmalar, yerini giderek ee, ...telefon mesajlarına ve hatta onu bile yerine getirmeyen unutulmuşluklara, ihmal edilmişliklere götürdü. Hasta ve ölüler bırakın ziyaret edilmeyi, onlar dua ile hatırlanmayı, diriler bile hatırlanmaz hale geldi. İnsanlar daha çok bencilleşti, egoistleşti, bayramlar biraz bunu da hatırlatıyor, sosyallik olmadan... ...başkaları olmadan bayramın ne tadı vardır, ne güzelliği vardır diye en azından bayramlarda insanın toplumla, akrabalarla, yakınlarıyla kopmaya yüz tutan bağlarının kuvvetlenmesi gerektiğini insan hatırlıyor. Evet, maddi ve manevi zulümlerle kafirler tarafından ezilen insanları, aziz olması gereken zelil Müslümanları bayramlarda insan daha bir düşünüyor... Gözünün önüne getiriyor. Irak'taki insanlar, Afganistan'daki insanlar, Filistin'deki insanlar da Müslüman. Onlar da bizim kardeşimiz. Ve onlar hangi ortam içerisinde nasıl bir bayram kutluyor? Ee, bunları insan en azından bayram günleri hatırlıyor, değerlendirebiliyor. Evet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ve kurban bayramlarının gecelerinin de ibadetle ihya edilmesinin, kalplerin öldüğü gün onların kalbinin ölmeyeceğini müjdeleyerek ifade ediyor ki, bayram gün ve geceleri ibadetle Allah'a yakınlıkla geçirilmesi gerektiği hadislerden de çok rahat çıkartılabiliyor. Bayramlarda aslında camiler de bayram yapar. Bayramları ve bayram sayılan cuma günleri, cami diye Allah'ın evi kabul edilecek güzel mekanların da, bayramıdır. Diğer namazlarda onda biri bile dolmayan Müslümanların bile e, şu veya bu gerekçelerle küstüğü, ilişkiyi kopardığı camiler bayramlarda genleşir. Hala kalbinde küllenmiş iman bulunan insanları da bağrına basmaya, kucağında yer vermeye can atar. Kendisini bunca zamandır hatırlamayan, Müslümanlığını bayramdan bayrama hatırlayanlara camiler küsüp onları reddetmez. Onlara da kucak açar, gel der. Ama Müslümanım diyenler unutmamalı ki, her gün birkaç kez yemek yemeye ihtiyaç duyduğu gibi, birkaç kez tuvalete ihtiyaç duyduğu gibi, günde beş kez manevi gıdalara da ruhunun ihtiyacı vardır. Ağacın kökü kururken, Yapraklarını ıslaha çalışmak ne kadar beyhude iştir. Aynen bunun gibi beş vakit namaza önem vermeyip de ihmal ettiği halde Ramazan'daki teravih namazına ve bayram namazına cemaate koşmak da ağacın kökü kururken yapraklarını düzeltmeye, ıslah etmeye çalışmak kadar tuhaf yadırganacak bir yaklaşımdır. Çünkü... Tevhid en önemli dinimizin farzıdır. Beş vakit namaz da imanın tevhidin ispatı anlamında en önemli farz olduğu halde teravih namazı sözgelimi sünnettir. Bayram namazı da nice mezheplere göre sünnet veya hanefi mezhebine göre en fazla vaciptir. İyi de Allah'a isyan sayılan tüm davranışlardan haramlardan kaçmak ve beş vakit namaz gibi Önemli farzları yerine getirmek ve her şeyden önce şirkten uzaklaşıp tevhidi ilkelere gönül vermek bütün Müslümanlar için en önemli esastır. Yarının ahiretin bayram haline gelmesi için evvela bu espri gerekir. Bununla birlikte Müslüman da cami gibi çağıran, toplayan olmalı, uzaklaştıran, dağıtan olmamalıdır. Ne kadar camiden uzak kalmış olsa bile bayramdan bayrama camilere koşan insanların içinde hala söndürülemeyen fitne fesatlarla, medyanın binbir hilesiyle, İslam dışı sistemlerin yaklaşımları ve dayatmalarıyla, çarpıtılan, yozlaştırılan yanlış din anlayışı ve imajlarıyla Ramazan'daki ruhun katledilecek, Bin bir türlü atraksiyon ve terör eylemleriyle hala insanların gönlündeki iman ve din bağı hala Allah inancı koparılamamış demektir ki insanlarımızın çoğunluğu bayramlarda olsun, cumalarda olsun camilere akın etmeye çalışır. Bu bayramlarda da sokaklarda, yollarda namazların kılındığını hemen her camide bu olayın, diğer bayramlarda, diğer senelerdeki yoğunluktan çok daha fazla çoğunluk ve yoğunluk olduğunu, işin olumlu tarafı olarak, bardağın bir tarafının dolu olduğunu değerlendirerek görüyoruz. Filistin başta olmak üzere, Irak başta olmak üzere, dünyanın nice yerinde Müslüman kanı akar, insanımıza maddi ve manevi her çeşit zulüm uygulanırken, İslam dışı ortam ve yapılar kişileri Allah'tan koparmaya ve dünyevileştirmeye çabalarken, bardağın biraz da dolu kısmını gösteren bayramlar da olmasa, teselli kaynaklarımız iyice kuruyacak, iyice olumsuz noktada ümitlerimizi kesecek kadar yanlışlığa gideceğiz. Gerçek bayramlara ulaşmak temennisiyle, ahiretimizin bitmeyen bir bayram olması duasıyla, Hak edenlerin bayramları mübarek olsun diyorum ve Allah'tan gerçek bayramlara ulaştırmasını niyaz ediyorum. Hayırla kalın, güzelliklerle kalın. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerim. Kur'an Kavramları Hazırlayan ve sunan Ahmet Kalkan